445. konu, Abdullah'ın savaşanlara yardım etme hususundaki sözleri Allah yolunda savaşan bir kimseye bir kamçı vermek, benim için her yıl hacca gitmekten daha sevimli gelir.